Sanat ve Sanatçılar Hazırlayan ve sunan Ülkü Ayvaz Sevgili dinleyicilerimiz merhaba. Bir Sanat ve Sanatçılar programında yine birlikteyiz. Ve bundan mutluluk duyduğumuzu belirtmek isteriz. Bu haftaki konuklarımız Sayın Celal İlhan. Celal Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Ve Orhan Kazbek. Orhan Bey hoş geldiniz. Merhaba. Şimdi sevgili dinleyicilerimiz bu hafta Celal İlhan'ın yazdığı kitaplar üzerine konuşacağız. En önce Celal İlhan'ı tanıtayım. 1943'te Yozgat'ta doğdu. Orta öğrenimini orada, yüksek öğrenimini Ankara Tekniker Yüksek Okulu'nda tamamladı. Çeşitli sanayi kuruluşlarında 20 yıl makine bakım teknikeri olarak çalıştı. İş yeri baş temsilciliği düzeyinde sendikacılık yaptı. Ateşte Dans adlı öykü dosyasıyla 2002'de Ses 5. Kültür Sanat Yarışması'nda özendirme ve 65 metre adlı öyküsüyle 2003'te Abdullah Baştürk İşçi Öyküleri Yarışması'nda birincilik ödülü aldı. Yayınlanmış kitaplarını da e, tanıtmak isterim, söylemek isterim size. Anadolu'da bir nokta, 1999'da inceleme e, kitabı bu, evin yayınları. Ateşle Dans 2005, öykü kitabı, kum yayınları. Dokunan 2007, ürün yayınları, öykü kitabı. Ve bir de Grevden Dönen'in ve alt başlığı bir sendikacının anıları başlıklı e, anı kitabı e, e, hemen anlaşılıyor tabii ki e, sendikacılık ağır bir yer tutuyor yazarımızda e, ve e, öykülerini anlarını e, yazdıklarını daha doğrusu bütünüyle besleyen kaynakta zannediyorum oradan geliyor bütün bunları konuşacağız e, Orhan Bey ile beraber soruları da paylaşacağız Celal Bey şimdi ben şuradan hemen e, girmek isterim bir defa hemen doğrudan ortadan sorayım neden yazarız Evet, bu soru ilk bakışta kolay bir soru gibi görülse de oldukça insanı düşündüren, gerilere götüren, anıları arasına koşmasını zorunlu tutan bir soru. Ben anımsadığım kadarıyla ortaokul kaçıncı sınıftaydım o kadar ayrıntısını anımsayamayacağım ama ortaokul sıralarında bir roman yazmaya kalkışmıştım yani. Bunu kimseye söyleyemedim tabii. Çok ruh bir arkadaşım vardı. Ona okuması için verdim. El yazısıyla yazılmış bir şeydi. O okuyan bir tip değildi ama o da bu işin önemsenecek bir şey olmadığını bana bir biçimde anlattı. Rastlantılarla dolup taşan bir çalış şey, e yazı çalışması. Bunu şunun için söylüyorum. Bir insanda e zamanı gelip e yazmaya başlamışsa bunun bir geri planı oluyor tabii, kesinlikle. Tabii ki. Tabii. Benim eksiğim, daha çok e eksikliğini hissettiğim şey şudur. Ee, okulda zaten e, Böyle bir şansımız yoktu Okuma kitaplara yakınlaşma şansı Ortaokulda da olmadı Lise zaten Sanat Enstitüsü'nde e, okuduğum için Liseyi Orada da öyle bir açılım olmadı Ne zaman oldu Diye baktığımda e, Lise sonrasında Ankara'ya geldiğimizde 1962 Falan oluyor bu Ankara'ya geldiğimizde ciddi kitaplara elimi uzatmaya başladım. Yani bunu e, anımsıyorum. Niye öyle oldu? Neden o zaman buna ihtiyaç duydum? Buna baktığımda, bunu irdelediğimde de kendimi e, ortaokul sonlarda başlayan bir aşk e, belasına hazırlamak diyeyim. Böyle bir şey iyi bir başlangıç. Evet. Yani en, en tatlı başlangıcı. <gülüyor> evet evet yani eğer o kız olmasaydı, o yükülerimde birkaç yerde geçer o kız, o kız olmasaydı kendimi böylesine donanımlı hale getirmeye ihtiyaç duymayabilirdim. Benzeri arkadaşlarımız var yani benim birlikte mezun olduğum köylüm veya okuldan yakın dostlarım var. Yok yani böyle bir şeye soyunan kimse yok yani evet. benim tanıdığım, benim bildiğim binlerce insan arasında yok maalesef bu çok prim getiren bir şey olmadığından millet kafayı hep para kazanmaya abi, taktığı ha, için e, bu ya yönelen olmadı belki çok yetenekli arkadaşlarımız vardı ama olmadı şimdi bu neden yazmaya e, yazdığımız ya neden, neden yazmaya başladığımızı tam açıklamaz kuşkusuz bu sevdalanma ...bir çeşit aşk denilebilir buna. E, aşk mı neydi o... ...diye bir öyküm var bu yeni çıkacak... ...kitapta. <gülüyor> Onu anlatıyorum... ...burada. Aşk mı neydi o... ...evet. E, bu yetmez ama... ...bir insanın böyle sevgiyle... ...dolup taşması, birine sevgiyle... ...dolup taşması, Said Fahiy'in... ...dediği gibi e, e, sevmekle başlar... ...diyor ya. evet Gerçekten... E, ...Said Fahiy'in o dediği benim üzerimde... E, Yaşandı yani. Onu o, o kıza olan o tutkum başka alanlara da yönelmiş olmalı. Örneğin okulumu bitirdikten sonra işçi olarak e, teknisyen olarak daha doğrusu ben tekniker e, okulu mezunuyum. Teknisyen olarak e, Mersin'de Akdeniz Gübre Sanayi denen bir yerde iş başı yaptım. Orada da insanlara e, insanların sıkıntılarına Duyarlı bir risiydim yani. Sendikacı olmadan önce de öyleydim. Sendikacı olduktan sonra da kendimi tümüyle bu işe kaptırdım ve işten attırdım. Yani çok uzun sürmedi sendikacılığım. Baş temsilciliğim daha doğrusu. 6 ay mı yedi ay mı sonra beni işten atarak ancak kurtulabildi genel müdür. Yani öyle çok önemli ne diyeyim ben. O aşırı şeyler taleplerimiz yoktu. Talebimiz şey e, i̇şçiler bu gübre fabrikaları Kimyasal e, fabrikalardır Bir türlü sağlık sorunu Yaratan üretim işimidir e İşte bunlara göre e, Korunma önlemleri istememiz, Elbiselerdir maskelerdir e, Bunun yanında Bu grevden dönenin adlı sözünü Ettiğin son kitabımda bu Uzun uzun anlatılıyor tabi e, Fazla çalışma ciddi bir sorundu bizde Düşünün yani orada ölümüne bir çalışma... ...gazın tozun gürültünün içinde... ...8 saati tamamlıyorsun... ...adam tutturuyor illa bir 8 saat daha çalış... ...ya yani bir 4 saat daha çalış... ...gece gitmişsin işe 12'de... ...sabaha kadar çalışmışsın 8'e kadar... Tekrar 12'ye kadar, öğlen 12'ye kadar daha devam et, bu iş bitmedi bilmem ne filan, böyle gibi şeyler. Bunlar çok ciddi problem yaratıyordu insanlar üzerinde. Gençlikte çok anlayamıyor arkadaşlar. Bunları kazanç sayıyor yani, oradan para alıyor filan Fazla para alıyor, fazla mesai diye bir şey verilirdi eskiden, şimdi o da kalmadı, ondan da kurtulduk. Şimdi yine çalıştırıyorlar 12 saat ama 8 saatini ölüyorlar, gerisi zaten kimse talep bir de edemiyor, adını anamıyor yani. Şimdi oralarda bu acılar beni şey yapmaya başladı. Rahatsız etmeye başladı yani işin doğrusu. Kimse sahip çıkmıyor. Sana kalıyor biraz. İyi kötü orada şeydesin yani bir makamdasın, bir teknisyenlik durumundasın. Ötekilerin öyle bir durumu da yok. Ne dersen yapıyor insanlar. Ama bu beni rahatsız etti. Sendikacı olmadan önce o Akdeniz Gübre Sanayi'nde ben Altı sene falan çalıştım galiba. Altı sene sonra bana sıra geldi sendikacılık veya baş temsilcilik sırası. Çünkü sıradan adamlar, bölgenin çocukları, işte tanınmış orada hatırı sayılan insanlar onları yatırıyorlardı. Vaktiler ki onları getirdikçe işler karışıyor. Yani daha kötü sağlık sorunları artıyor, çığ gibi büyüyor. Bu işe ciddi bilimsel bir anlamda namuslu yaklaşan insanların... E, ...bu işi yüklenmesi gerekiyordu... ...ve o zaman beni gördüler nihayet... ...dediler ki gel Celal İlhan... ...bu işin içinden ancak sen çıkarsın... E, ...görevi sana... ...vermek istiyoruz dedi sendika... ...ve üstlendik... ...6 e, ay sonra da dediğim gibi... Genel müdürü sıkıştırmak sonucu ha, hangi sendikaya bağlı Petrol İş Sendikası, sendikası. Ha, sendikası. Yani, sizin için. buraya yakın bir yerdeydi genel müdürlüğü hmm. şuralarda evet, bir yerde. Evet evet başkanlığa. hatırlıyorum hatırlıyorum. Ben Çok oraya gelip giderdim yani. Etkin olan bir sendika. İyiydi evet. etkin. Bir o sendikası. zaman e, da iyiydi şimdi de iyidir Petrol İş Sendikası. Şimdi de saygı değer saygın bir mücadele içindedir. Ben onları takdir ediyorum yani. Göbeçler Bey e, tam yeri gelmişken şimdi. Hı -hı. Ee, bir hikayenizle e, Abdullah Baştürk e, işçi öyküleri e, yarışmasında birinciliği kazanan evet, bir öykünüz evet. var tam da önümde duruyor. 65 metrede. Hı hı. Şimdi 65 metrede e, şu anlama geliyoruz sevgili dinleyicilerimiz. 65 metre bir piril adı verilen bir kule. Şimdi hikayenin dip notunda onun açıklamasını okuyalım. Piril kulesi. 65 metrede metre denilen şey e, nesne bu. Gübre üretiminde son aşama. 65 metrelik metre yükseklikten püskürtülen gübrenin kar taneleri gibi uçuştuğu, tanelerin hem soğumasının hem de kurumasının sağlandığı sistem. Buna da Piril Kulesi. Evet. Şimdi bu hikayenin e, bu kulenin çevresinde geçiyor bu hikaye ve çok da bana göre hakikaten çok beni heyecanlandıran bir öykü oldu Şimdi okuduğum oralara zaman. Oralara gittim geldim yani. <gülüyor> evet. evet. Şimdi e, o kadar güzel işlenmiş ki e, dili bir defa hikayenin çok... E, Güzel bir dili var yani bütün meselede edebiyatta bence o başlangıcı olarak. İkincisi e, olayın kurgusu çok hoş ve ele aldığı olay bu Piril Kulesi'nde geçiyor. Ele aldığı olay bu. Size e, bu röportajın sonunda e, bu hikayeden bir bölüm sunacağız. Belki de bütünlü sunacağız. E, bir dakikamıza bakmamız lazım, zamanımıza bakmamız lazım. Şimdi burada Celal Bey... E, Şuraya gelelim. Şimdi bu gübre sanayinden söz ettiğiniz, çalıştığınız. Demek ki bu birebir yaşanmış bir yerden yani somut bir gözlemden yola çıkıyor. Evet, İlla hikaye yazmak için onun gerçekliğini hı. yaşamış olmak gerekmez. Hı hı. Kurgudur. İşte iç, içinden içten yazma. Hı hı. <gülüyor> İçeriden yazma daha doğrusu hı hı. Da öyle bir şey. Hı hı. Ee, ben e, bu yazma konusunda bunu da e, belirtmek isterim. Yani bu bir e, gönül borcudur. Hı hı. Ankara'da 2002 plandı galiba. Ee, şeye Uğur Mumcu Vakfı var. Evet. Bu tür çalışmalar yapan. Oraya e, gittim. Ve orada bazı e, konularda e, açıldı kafamız, gözümüz filan yani, işin ki. doğrusu. Yoksa ben fabrikadan e, e, çıkın çıkınca emekli olunca her şey öyle tıkır tıkır yürümüyor tabii şüphesiz. Ki, bir diliğin tabii. açılması, çözülmesi gerekiyor. Türkçe'ye bir ısınmak gerekiyor. Oradaki konuşmalarımız sınırlı işte. O, o çalışmalardan sonra orada 6 e, aylık veya 3 aylık öyle yaklaşık öyle bir çalışmaydı o. Bir felsefe bölümü vardı. Bir de bu edebiyat yazın bölümü vardı. Ben ikisine de gittim ikişer üçer ay. Ondan sonradır bu, bu öykünün yazılması. Oradayken de oradaki çalışmalar içinde de e, bir öykü daha yazmıştım. O bundan öncedir. Ateşle Dans diye. Hı hı. O, o öykünün adını birinci kitabıma onu verdim ben. Ateşle Dans ad, adındadır birinci kitabım, ülke kitabım. Efendim <gülüyor> ondan sonra uzun zaman geçmeden işte bu onu da anmak gerekiyor bu noktada e, Ülkü bir. Tabii tabii. tabii. Tuncer Uçarol e, diye bir arkadaş var. Eski bir bürokrat. Genel müdürlüğe kadar yükselmiş bir bürokrat arkadaşımız. Bu Abdullah Baştürk'le bir yakınlığı var. Ailesel yakınlığı var. Akrabalıkları var. O nedenle kendisi de sanatla, eleştiriyle, şiirle çok yakın ilgilenen birisi olduğu için nasıl olduysa öyle bir şey doğmuş içlerine. Bunu Abdullah Baştürk'ü Anmamız, unutmamamız gerekir. Ne yapalım? Bunun için bir edebiyat, işçi edebiyatı konulu ödül koyalım. Hilan diye işe girişmişlerdi. İlki 2003'te verildi o ödülün. 2003'te verildi. Hı hı. Ben ona 3 öyküyle katıldım. Birisi bu işte 65 metrede. Birisi ateşle dans. Birisi de aynalar diye yine bir işçi liderini anlattığım bir öyküydü. Bu... Ee, ...çalışmaları... E, ...Uğur Mumcu Vakfı'ndaki... ...çalışmanın arkasından yapmıştım. Ama kısa zaman arkasından çok Hı -hı. öyle uzun bir mesafe yok arada Hı -hı. yani. O, o şeylere, o çalışmalara katıldığım süreç içinde. Bu e, beklemediğim biçimde bana birincilik ödülünü getirdi. İlk ödülüdür. Evet, İlkini ilk, yani ilk evet. ben aldım. evet ilk. Ondan sonra... Ondan sonra tabi biraz daha e, coştum diyeyim yerindeyse diyeyim. Demek ki yaptığım iş hikayeden bir iş değil yani ciddi. Yazıyı seviyorum, tabii. Türkçeyi seviyorum tabii. ki bu dikkati çekti falan diye düşünerek daha hızlı bu işe e, yoğunlaştım. Ondan sonra ben e, sorumu unuttum galiba. Hikayenin, hikayeden yola çıktık da... E, 65 helal... metre ile ilgili... Evet, e, yani yaşantıyla, edebiyat arasında ya da gerçeklikle... Evet, evet. Hikayenin evet. ya da edebiyat evet. ürününün gerçekliği arasındaki Hı. ilişkiye gelmeye çalışıyoruz. Evet, evet, tamam. Galiba. Şimdi e, kimileri böyle e, doğuştan böyle bir yeteneğe sahip olabilir. Oturduğu yerden 40 tane öykü e, uydurabilir yani. Bizim <gülüyor> öykücülerin arasında veya bayağı kendini ileriye götürmüş, kabul ettirmiş öykücülerimizin arasında şöyle laflar edenler vardır. Ee, yazmak, öykü yazmak, roman yazmak düpedüz yalancılıktır, yalan atmaktır. İyi yalan atacaksın falan gibi. Ben buna çeşitli platformlarda böyle bir laflarla karşılaştım ciddi ciddi adamlara. Ve anında karşı çıktım yani. Yalan herhalde, atmak, herhalde. Yani. Öyle bir şey olamaz yani. Siz öyle olabilirsiniz. öyle Öyle bunlar <gülüyor> bu adını vermek Bak, istemiyorum. Bir edebiyat, edebiyat ürünü soyut bile olsa, yani sürrealist bile olsa altı gerçekçidir. Yani hangi formda olursa olsun, hangi akıma tabi olursa olsun evet. hep bir toplumun, bir e, ulusun, bir topraktan yeşerir çıkar. Evet. Ne dersiniz buna şey Orhan Kazbek? Ee, üzerinde üzerinde yaşadığı topraklardan beslenmeyen hiçbir şey e, hayat bulması mümkün değildir. Değil ne kadar yatsına, yatsınırsa yatsınsın mutlaka ama mutlaka beslenme kanalı hayatın kendisidir. Değil mi? Tabii. Eğer bunu soyut planında da olsa, somut da olsa göstermesi e, bence e, zorunlu. Yani kaçınılmazdır. Mutlaka hayat hayat içerisinde gerçeklikten yola çıkarak bir biçimde onun bir üst Aşamasını sanat evet. yapıtlarında Yansıtabilir ancak Değil mi? Değil mi? Ben bir başka şeyi sormak istiyorum Hı, hadi. Şimdi sizin e, Yapıtlarınızı ben de geçen e, şey, Okudum e, Okurken de aklıma şöyle bir şey geldi Yapıtlarınız daha çok Hayatın gerçeklikleri üzerinde yükseliyor Oysa hayatın gerçekliği yanında Sanatın içerisinde bir de sanatın gerçekliği vardır Mevcut gerçekliğin Bir üst aşamasındaki Hı. bir gerçekliktir bu Hayatın gerçekliğiyle bir ve aynı olarak örtüşmüyor. Bu noktadaki e, yaklaşımınız ne? Yani e, doğrudan doğruya bunu bir fabrikada görebiliyoruz. Bir iş yerinde görebiliyoruz. Üretim yapılan bir yerde Hı -hı. görebiliyoruz. Şimdi e, sevgili Orhan. Bu söylediğini çok düşünmüşümdür yani işin doğrusu. Ne kadar atmosyum... ...yazıyorlarsa yazsınlar yazanlar... ...bu postmodernciler falan böyle şeyler var yani... ...gerçek... ...fakat gene dönüp dolaşıp... ...kendilerinde... ...var olan bir çekirdeğin... ...çevresinde dolaştıklarını... ...düşünüyorum... ...zaten onların o... Iı, ...malum çekirdeği... ...sakat bir çekirdek... ...ürünleri de sakat doğuyor gayet tabii... ...bana bize göre tabii... ...onlar da bizimkine böyle diyor... ...buna bir itirazımız yok... Şimdi benimkine gelince, benim yaptığıma gelince aşağı yukarı yine aynı noktaya geldik. Ee, Ülkü Bey de buna benzer bir şey söylemişti. Sen de başka bir biçimde aynı şeyi söyledin bana. Ama biz bunları anlatırken biraz dağıtıyoruz galiba konuyu. Şu, evet sanatın gerçekliğine uygun işlemek söz konusu olabilir bence. Özü yaşanmışlık olabilir. Tabii. Ama bunu e, yani dümdüz anlatırsan... Ya herhangi birinin e, bir sohbet anında anlattığı biçimde e, koyarsan yazıyla bu olmaz. Ama sanatın verilerini, sanatın olanaklarını kullanır da o yaşadıklarını o biçime getirebilir, o düzeye ulaştırabilirsen bu o senin gibi de kapsar yani. Hem tabii, tabii. yaşanmıştır, tabii, tabii, hem tabii. sanatsaldır. Zaten dedi, baştan da söylediğim gibi her anlatılanın içinde anlatanın e, iç, e, anatanın e, oluşturan Çekirdeğin özün Bir biçimi vardır Bunu kabul ediyorum ben yani buradan bakıyorum Bir de şu var tabi Benim özel olarak benim durumumda e, Ben e, 60 yaşında Filan başladım yazmaya yani Tamam mı e, 60 yaşında Başlayan yazmaya başlayan bir insanın Yaratıcı anlamda e, Yazınsal anlamda Çok şey oluyor yani e, ...anlatacağı yaşanmışlığı tabii ki, oluyor. Tabii ki, tabii İhtiyaç ki. duymuyorsun. Bazılar diyor ki anlattım bir kitap, iki kitap bitirdim diyor ben yaşadığımı diyor. Adam 25 yaşında, 30 yaşında falan diyelim ki. Ondan sonra mecburum ben diyor uydurmaya falan diyor. E tamam mecbursan mecbursun, hiç dert değil. Ama onu da sanatsal ıı, biçimde, sanat, sanata uygun, yazınsal biçimde anlatmak önemli olan bence de. Ben... Pek ihtiyaç duymuyorum işin doğrusu. Yani bir şey uyduruyorum kendim. İşte olmadık bir şey, yaşamadığım bir şey. Böyle bir şey olmuyor. Ama küçük bir çekirdek bir yerden gözüme çarpıyor. Bakın size bir şey söyleyeyim. Bu e, bundan sonra işte kısa süre sonra yayınlanacak öyküm içinde en sevdiğim e, öykülerden biri. <gülüyor> Çiçekçi yeter diye bir öykü. Onda işte üç ay önce ya dört ay önce hastaneye gitmiştim orada. Şey bekliyorum, açılmasını bekliyorum. Biraz da erken gittik çünkü o sıraya girmek gerekiyor filan. Altıda gittim. Saat dokuzda açılıyor. Oralarda dolaşıyorum hastanenin bahçesinde. Baktım kadının birisi orada hastaneden çıkan büyük poşetler, siyah poşetlerin içinde dalıyor. Oradan çiçek çıkarıyor. Böyle demet demet çiçek çıkarıyor. Allah Allah bu nasıl iştir ya? ya, ya yaklaşmadım da uzaktan izliyorum. Efendim, olay şu. Orada bir tezgahı var kadının hastanenin kapısının ağzında. O tezgahın üstünde zaten o plastik çiçekler var ya. Ondan yiymiş dünya kadar var. Millet oradan giriyor, alıyor, götürüyor filan hastasına. Canlı çiçek koymuyorlar filan. Belki öyle bir nedeni var onun. Fakat bunlar, hastalar çeşitli biçimde giriyor evlerine. Çünkü taburcu oluyor, ölüyor. Neyse, neyse. Orada o çiçek kalıyor. Hastane toplayıcıları ...temizlikçileri. Onları alıyor, çuvallara dolduruyor, geri getiriyor, kapının önüne koyuyor. Bizim kız... ...yeter. Bunları alıyor... ...bir güzel onları bir şey yapışı var böyle... berberlerin e, hanımların saçlarını şey yaparlar ya böyle hani havalandırırlar falan. Onun gibi alıyor eline... ...bir orasından, bir burasından bir güzelleştiriyor çiçeğe... ...yeniden eskisinden güzel hale getiriyor... ...ondan sonra onları orada kasaların içine yiyor. Bunu izledim böyle. Bütün mesela bu işte. Buradaki... Ee, ...hoşluğu buradaki... Canım, bir çıkış ...geri dönüşü, bir buradaki çekirdeği yakalamak. Bunun üstüne oturdum... ...birkaç gün sonra bunu yazdım. Yani bu rahatsız etti, mutlu etti. Yani beni salladı bu olay. O çiçeklerin adına döngel çiçeğe koydum. Gidiyor, geri geliyor tamam mı bu? <gülüyor> Onun bir kızı oluyor orada. Kızı yapıyor, satıyor falan öyle bir şey yok. Kızı... ...koyu adını, kızı biraz mürekkep yalamış bir çocuk. Bunlar döngel çiçekleri diyor. Anne diyor bunların dördüncü kez bize geldiğini ben diyor tespit ettim. Diyor, üstüne şey koydum diyor. ...gidiyor geliyor. Geliyor. Yeni çiçek almalarına bile gerek <gülüyor> kalmıyor. harika bir şey. Güzel bir şey. E şimdi anlayayım benim burada yeni bir, bir, evet, bir yanı da var. Bundan yani, güzel bundan etkileyici ne olabilir yani? Demek ki oluyor ki. Yani somuttan çıkılır. Evet. Yani tabii somuttan çıkıyor Değerli bir şeydir. Evet. Somuttan çıkıyorum. Kendimden hareket yani ediyorum. Edebiyat akımlarında toplumcu gerçekçi <gülüyor> öyle değil mi Orhan Bey? Evet. Toplumcu gerçekçi akım dediğimiz evet. hep yani özellikle gerçekten yola çıkarak yani yaşanmış gerçekten yola çıkarak üretilen edebiyat ürünleri, sanat ürünlerini baş eder. Evet yani değil mi? Bir, bir, bir yanıyla da sanırım şöyle demek mümkün. Rutinleşmiş sıradan tamam. olanın ne kadar aykırı olduğu, ne kadar sıra, hmm. sıra dışı olduğunu edebiyat Bravo. Bravo. bunu Gösterim. gösterir, bunu gösterir. Evet. evet. Bu genel anlamıyla sanatta da bu geçerli, edebiyatta da bu geçerli. Evet. Sıradan evet. olanın sıradan olmadığını ee, ve insan insan o sıradan oluşuyla insan arasındaki ilişkiyi anlatması Bravo. açısından. Sıradan evet. olanın evet. derinliği. Evet. Şimdi. E ...bir de bizim e, bir şansımız var yani... buraya kimse girmiyor buralara yani... şimdi bu tarafına... ...başka havayı, aşk sevda yani... ...aşka benim bir e, saygısızlığım olamaz şüphesiz... ...aşk büyük bir iş ama... ...herkes bunu yazıyor kardeşim yani... ...bundan başka meselesi yok mu insanlığın... ...bundan başka sorunu yok mu... ...bak e, sevgili Orhan ben... E, ...eksik olma bana gönderdiğin kitapları... E, ...kitabı okudum Deniz Denizi... E, ...oradaki 8-12 tane galiba... ...oyunun var... ...o da öyle... Kimsenin ilgilenmediği alanlar bunlar yani. Onun için biz biz mecburen öne çıkıyoruz yani. Ben yani senin onlarla da e, önemli şeyler, başarılar elde edeceğine e, kuşku duymuyorum. Çünkü kimse yapmamış da yapmıyor da, yapmaya da kimsenin niyeti yok. Ve sen bütün varlığınla, bütün canlılığınla, bütün olanaklarınla Orada ince bir oya gibi örmüştün onları. Çok mutlu oldum onları örmekten de hariç. Onu söyleyeyim bu ya arada. Özellikle 12 Eylül faşist Döneminin döneminden bu yana yani başlangıç noktası o kesinlikle. Evet. Yani gerçekçiliğe karşı, toplumculuğa karşı, çalışanın sorunlarına karşı, ya yani insanın derin gerçeği hep havada kaldı gerçekten. İşler giderek soyutlaştı, üst evet. örtlen, pembe. Yani adeta televizyon dizilerinde benzer kitaplar da okuyoruz. Yani çok açık söyleyeyim belki bunu bunu söylemek hiç ben sıkılmıyorum bunu söylemekten. Yani dünyada en karşı olduğum şey kitap yakmaktır, kitap yırtmaktır. Fakat kitabı 30 sayfa okuyorum bir romanı. Başkasının eline geçmesin diye yırtığım olmuştur. Yani başkası <gülüyor> eline geçip de yazık olmasın kendisine. Başkasına zararı olmasın diye. Artık 30 sayfayı aşamadığım kitaplar oluyor. Böyle bir insan gerçekliği olur mu? Şimdi ben burada geldiğimiz nokta itibariyle bir şey, bir açıklamada bulunmak <gülüyor> tabii, istiyorum. Tabii. Ee, i̇nsan toplumsal bir varlık. Felsefe böyle diyor ve biz de buna inanıyoruz. Bilimsel bir saptama bu. Bu toplumsal varlığın her etkinliği kaçınılmaz olarak toplumsal bir etkinliktir. Evet. Saatta, edebiyatta, öyküde, tabii. şiirde budur. Tabii Toplumsal süreç içerisindeki bu etkinlik kaçınılmaz olarak bir ideolojik tavırı beraberinde getirir. İrade olarak ya tercihiniz olur veya farkında olmadan para ya da başka etkenlerin güdümünde hareket ettirmek olur. Eğer burada irade olarak tavır koymak durumundaysanız ben hayat içerisinde nesne değil özne olarak varlığımı yapıtlarımla sürdürmek istiyorum derseniz o zaman da kaçınılmaz olarak... Ee, bilinçli bir yazma eyleminin içerisine girmek durumunda kalıyorsunuz. Tabii tabii tabii tabi. Tersine tabii, gitmek evet. gerekiyor yani. Evet. Yani verili ile verili yaşam biçimi ve insan ilişkilerinin dışına evet. çıkmak gerekiyor. Ama bunun içinde direnmek gerekiyor. Evet. Çünkü bu işte bir televizyona bakarsanız 200'e yakın kanal, gazeteler, radyolar gündeme geldiği noktada bunlara karşı direnmek, tınak içerisinde bu popülerliğe karşı direnmek büyük bir cesaret. Evet. Çok doğru. Evet. Yani edebiyatımıza sizin öykülerinizi de dahil ederek elbette ki özellikle söylüyorum. ivme kazandıracak bir tutum evet. sergiliyor bu. Yani üzerinde durulmayan, adeta unutturulmak istenen sorunları açığa vuran. Yani sevgili dinleyicilerimiz demin 65 metrede öyküsünden söz ettik. Hakikaten yani benim baş edeceğim bir öykü. Bir öykü. Öbürlerde aynı şekilde söylerim elbette ki ama bu öykü, birincilik alan bu öykü, çok olağanüstü bir öykü. Ve mesela biz bu gerçekliği bilmiyoruz. Bunu bilmiyordum evet, ben. Bir de işin o tarafı var. Herkes biliyormuş gibi geliyor bana ama öyle olmadığını ben görüyorum bilmiyorum. yani. ben. Son zamanlarda Hı. görüyorum, böyle tepkilerle görüyorum yani. Ben bunlar ne olacak, işte yaşanmış bir şey. Sonuçta bunları tekrar tekrar yaşadım ben esasında. Yani. Herhalde. Bir kere, iki kere değil. Bunlardan bir tanesini seçip anlattık yani. Hiç aklımda da öyle ödül alayım falan yoktu yani ben onu o zaman ödül de yoktu zaten de böyle bir şey. Öyle bir çalışma. Şimdi bir de şu var ya arkadaşlar. Hı hı. Ben yazın salda iki temel öge görenlerden biriyim yani. Hı hı. Birincisi işte hayata dokunması, içinden olması... <gülüyor> Ee, i̇kincisi de dil konusunda titiz olma. En, en çok üstünde durduğum noktalar. Şimdi son zamanlarda, özellikle son zamanlarda diyorum ama çoktandır da öyle işin doğrusu. Yabancı sözlük sözcükleri kullanmayı marifet sayan bir Aynen takım mesela. yazarlarımız maalesef var öyle, maalesef öyle. Son zamanlarda da Osmanlıca sözcükleri e, giydirme gibi bir şiirde de var. Bu şiirde daha çoklar hem de. Şey var. Şimdi ben bunları gördükçe o bizim Ankara'da bu tür şeyler çok rahat tartıştığımız mekanlarımız var. Oralara gideriz. Her haftada toplantılar yaparız onları. Oralarda e, daha çok tabii gençler var orada. Yani benim 60 üzeri ...üzerinde bir arkadaşınız olarak... Iı, ...oralarda bulunmam... ...çok... Iı, ...seyrek görülen bir şey benim gibilerin... <gülüyor> ...onun için... ...benim gözüme bakarlar bunlar konuşurken yani orada... ...Celal abi ne diyecek falan diye... ...bakarlar işin doğrusu... <gülüyor> <gülüyor> ...ben de onlara şey yapmam yani... <gülüyor> ...öyle üzgün bırakmam... ...aklıma geleni söylerim... ...yanlış olur, doğrusu olur, şu olur, bu olur... ...ya arkadaşlar sizin dediğim çok olmuştur. Sizin yazdıklarınızı okurunuzun anlaması veya birilerinin anlamasını istemiyor musunuz siz? Yani. Eh kemküm. İyi de şunlar şunlar şunlar bu anlaşılmayı zorlaştırıyor. Hem cümle tümce kurum, kuruluşlarında hem sözcük seçiminde güçleştiriyorsunuz anlaşılmasını. Okunmazsınızdır. Okuyan okusun, okumayan okumasın diye meydan okuyanları mı ararsın? İşte. Beni anlayacak <gülüyor> e, okurum da var diyenlerimi ararsın. Ben halkın seviyesine asla inmem. Halk benim seviyeme çıksın diyenlerimi ararsın. Bunlar... E... <gülüyor> <gülüyor> ...ilginç yani, şeyler tabii ya. Fazıl Üslü <gülüyor> dağlarca böyle mi demiş? Nazım Hikmet böyle mi? Ha, Nazım Yaşar <gülüyor> Kemal böyle mi <gülüyor> Doğru. Demiş? Nazımı sık sık önlerine koyarım yani. <gülüyor> yahu soyut yazıyoruz biz diyorsunuz filan. E, ve Nazım'a da hepiniz hayransınız. Tapıyorsunuz adeta. E, ha, Siyaset de yapılmaz diyorlar. Ka Katçı surette böyle e, bir şeyi göstermek, bir şeyi anlatmaya yönelik metinler edebiyat olamaz filan. Aynen böyle in e, az mı ne yapacağız filan diyorum bu yani. sever. <gülüyor> o dönemde geldi geçti hep onun orada mı duracağız filan yaptığı yapacağını ya filan gibi. Bu anlayışa yazık. Evet ve bu çok yaygın e, sevgili Ülkü. Yani bu e, o kadar çok karşılaştığım bir durum ki e, çok üzülüyorum. Yeni sözcükler kullanma konusunda ya ben e, iki de bir yaşımdan söz ediyorum da 70'im evli dayanmış bir adamım kardeşim. Ben bu yenilik peşinde koşuyorum, bu yeni sözcükleri böyle didik didik arıyorum, Değil buluyorum, mi? yerleştiriyorum. Siz genç olarak niye bunu yaptınız? Size ne oldu kardeşim? Siz ya. niye böyle eskisiniz? Ya çok doğru. Bir yandan Osmanlı, bir yandan e, Amerikanca, Avrupaca bilmem ne dilleriyle dolduruyorsunuz metni. Derdiniz ne? O edebiyat jargonlar bilmem neler falan filan. Ben bunlara hiç ısınmıyorum şimdi doğrusu. Öyle e, düz yazı yazdığımda oluyor zaman zaman. Onlar özellikle düz yazılarda kullanan deyimlerdir o tür şeyler bilirsiniz. Hı hı hı. Yani onları da oralarda kullanmam yani saçma sapan şeyler bana göre. Neyse o kendi adını kendimiz kendi dilimizde koymamız gerekir. Evet bu konuda böyle bir derdim vardı onu da döktüm. <gülüyor> Şimdi Celal Bey bir soru daha ben e, notlarda görüyorum. Eee Yöneten, sizin cümlelerinizden biri bu da ona seçim almışım. Yöneten yazanı niye sevmez? Sevgili Orhan'a sormadın değil mi? Bana soruyorsunuz. Evet. Hı -hı. Ee, sevgili dostlar. Eğer bu kitapta, Akdeniz Gübre Sanayi'nde Celal İlhan gibi okumaya meraklı 4-5 kişi daha olsaydı... Ee, çok farklı, çok güzel şeyler olurdu orada yani. Bu işçi e, açısından, işçinin sağlığı açısından, işçinin geleceği açısından e, maalesef bir veya birkaç tane olduğu için işçinin sağlığını belli düzeye çıkartmak, sağlığını korumak çok da mümkün olmamıştır. Geçen e, şeylerde e, işittim. Tele televizyonda mı haberlerde bir yerlerde her yıl 70 80 e yok ya ekimden bu yana 70 işçinin öldüğünü iş kazalarında ya. filan yani 3 aylık bir ya. süreçte ya. söylüyorlar. Kimse kimseye duyurmazlar. Şimdi bunları. tabii bunlar duyurmuyor. Bu e okuyan insanları bu hale getirmek, okuyan insanları bu şekilde sömürmek, soymak böylesine harcamak kolay olmayacaktır. Onun için Yönetici aydınlanmayı sevmiyor. Yani işte başımızdakilerden belli yani. Aydınlanmayı sevmiyorlar. Aydınlanmayı sevmemekle de kalmıyor. Aydınlanmanın düşmanılar. Yani düşmanlık ediyorlar. Evet. Evet. Aman aydınlanmasın da zarar yok. Üç kuruş fazla verelim. Aman aydınlanmasın da biraz sağ yüz verelim ama o, o, o, o taraftan yani geri taraftan taviz verelim. Gericiliğe taviz verelim. Tabii, tabii. Ama aydınlanmaya taviz vermeyelim. Aydınlanma en büyük tehlike olarak görür yönetici. Ya. Sebebi de yönetmekte güçlük çekeceğinin e, bilincinde olmasıdır. Tabii, tabii, bu tabii, takımın. Tabii. Durum değişir o zaman. Evet. Tabii, tabii. Durum değişir o zaman. Peki şimdi yeni çalışmalarınızdan söz edelim. E, Sayın Celal İlhan. Yani masanın üzerinde neler var diyelim. Hı -hı. Şimdi e, <gülüyor> bir eksiğini tamamlayayım mı Tamam. <gülüyor> Ee, ...haddim olmayarak... Şimdi... Abdullah Baştürk işçi edebiyatı... ...edebiyatı değil... ...işçi öyküleri ödülüydü benim aldığım... Hı -hı. ...65 metre... ...veyle. O ödülü aldıktan sonra... ...bir daha benim o, o yarışmaya katılma hakkım... ...ortadan kalkıyor tabi... Ama... ...Tuncer Uçarol bir iyilik etti... <gülüyor> ...birkaç yıl sonra... ...sanırım 2006'da mı... ...2007'de mi... Ee, ödülün şeyini değiştirdi Tüzüğünü evet, değiştirdi <gülüyor> Yöntemini değiştirdi Öykü ödülü değil Yapıta ödül vermeye başladı hmm. Yapıta ödül verilince Dedim ki ya <gülüyor> Tüncer Bey ben şimdi yapıta ödül verdiğine göre Kitaplarımla katılabilir miyim ben bu şeye? Evet. Tabii ki katılabilirsin Seninki bir öyküydü dedi yani Tabii. Şimdi kitaplarla katılacak ...o zaman varsa öyle memnuniyetle okuruz dedi filan. Ondan sonra bu grevden döneninle katıldım ben. Hmm. İkinci kez Abdullah Baştürk ödülünü aldım. Birinci ödülünü aldım. Orhan Bey de... Ee, tebrik ediyorum ediyoruz. Içinde. Tabii, tabii. Tabii. Bu burada yazmıyor çünkü. Burada bu bundan öncekini çıkıyor. yazdığı için hmm. sen onu okudun. Tabii tabii. tabii, tabii. Grevle, e, grevden döneninin hakkı <gülüyor> arada kaynadı gitti. <gülüyor> <gülüyor> Kaynatmam yani. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi burada... E, e, e, çok ilginç anlar var tabii. Hakikaten coşkuyla yazılmış. Yani en karamsar, en sıkıntılı dönem bile yani o dilin, o gönlün coşkusuyla yazılmış. Mesela bir bölüm var. İçi evreniyle ilgili değil ama belki yani özel bir yaşantıyla ilgili. ...bir yakın arkadaşınızın ailesiyle... ...ve sizin aileniz ve küçük kızınız galiba... ...beraber bir, bir pikniğe gidiyorsunuz. He, evet, o felaket ya. Yani. Evet, e, torosların eteğinde mi galiba? Evet, evet. evet. evet As orda... aslan köyüne dönerken... Hmm, ...dönerken yaşarım. fren çalışmıyor... ...araba Hı -hı. uçuruma doğru gidiyor... ...herkes arabanın içinde... Aynen. ...yani yandaki arkadaş... ...müdahale evet. edince birdenbire... Yani ha gitti ha gidecek olan uçurumun kenarındaki arabayı durdurabiliyor. Kesinlikle. Kesinlikle. Mesela yani e, tabii anım sayınca sizin için hoş bir şey değil kuşkusuz. Şey değil, çocuğunuz, şey. arkadaşınız var elbette ama ben şuraya geleceğim, içeriğini düşünmeyin. Hı -hı. Yani haklısınız elbet kayıp duygulanmakta. E, bir öykü gibi yazılmış bu. Yani hı -hı. o kadar hoşuma gitti ki hı -hı. yazılma biçimi anlamında diyorum. Hı hı. Başlı başına bunu oradan ayırsanız, öykülerin içerisine hı -hı. koysanız başlı başa bir öykü bu. Çünkü insanın evet. duygu dünyasını çok güzel yansıtıyor. Evet. E ortada Üç. bir de aksiyon var. Hakikaten ürkütücü, sıkıntılı bir durum var. Evet. Ama o iç, insanın iç iç dünyasını evet. o kadar güzel anlatıyor ki. Yani mesela şimdi aklıma o geldi. Krevden dönen kitabı unuttuk evet. derken. Şimdi aklıma o geldi. E, e, bu anılar, elbette ki biz okuduk, biliyoruz da sevgili dinleyicilerimiz. Paylaşmak için soruyorum. Yani hangi yılları kapsıyor? O anılar... 77 yılı başından başlar. Hı hı. Biraz tabii 77 yılında ben 70 yılı 77'nin Şubatında filan baş temsilci olarak atanmıştım. Hı hı. Oradan başlar bir kere. Ama kitapta anlatırken geriye dönük bazı şeyler. Tabii. Orada sened kanun e, oluşması tabii yoktu ya. benim girdiğimde oraya benim oraya girişim yetmiştir. Yetmiş 70 sonlardır. 72lerde 73lerde sendikaayı girmiştir o, o, o girişe de katkılarımız olmuştur ufak tefek ama 73'te falan girmesine rağmen 77'ye kadar bana sıra gelmemiştir sıradan kişiler o işi üstlenmiştir ve Hesap meselesi. kötü etmiştir yani oradaki durumu. Evet Carmen tamam. çorman etmiştir Ondan sonra bize geldikten sonra da bomba gibi patlamıştır durum o genel müdür, bana beni işten atan genel müdür bu kitapta anlatılır uzun uzun. Evet. İşten alınmıştır, görevden alınmıştır. Ben öyle işçinin omuzlarında orada omuz yazmadım ama öyle girdim yani. Şimdi orada, orada şey yapmak istemiyorum, kendimi çok öne çıkartmak istemiyorum. Büyük bir e, hoşluk içinde işçi, yüzlerce işçi aldı. Bu sizin beni çalışmalarınıza, yani. emeğinize işte. iki sene savaşmışım aç sefil yani orada sonunda başarmışım. Sonunda içeri girmeyi başarmamışım. Sonunda genel müdürüm de oradan gitmesini sağlamışım. Hılan böyle bir şey yani evet. öyle bir çok na nadir görülen bir durum yani Türkiye'de. Evet. Öyle bir şey. Efendim oradan başka bir yere atlamak istiyordum ama var mı senin orada soracağın aklına Hayır, gelen bir şey? şeyden söz edelim. Yani grevden Dönen'in Dönem'in sevgildiğiniz kitabına başlığı e, alt başlığı da söylemiştim başlarken ya. bir sendikacığın anları. Yani bu, bu e, bunlara e, e, diyelim ki yani bölersek öyle ya, hepsini bir günde yazmadınız Hı -hı. ya. Yani e, diyelim ki 70 yılından 80 yılı kapsıyor diyelim. Hı -hı. Yani 80'de oturup yazdığınız zaman mı böyle kitap ortaya çıktı yoksa işte ne bileyim her evet. yıl parça parça mı yazılan ha, ya da yani Beş bir, yılda kum. bir mi evet. parça parça Hı -hı. yazılmış da a bunu da bir kitap olarak artık evet. okuyucuya sunayım mı düşünüyorsunuz? Yani nasıl oldu? Tümüyle içten e, Konuşacağımdan kuşkunuz olmasın. Tabii Başka tabii. Bir, bir, bir, bir keşke becersek de biraz süslesek, değiştirsek <gülüyor> ama yapmam, yok, da, yapamam yok. da. Şimdi <gülüyor> bu dediğim e, 77 başında başlamış, 79'da 78'in ortalarında genel müdürün gitmesiyle yeniden işe girmişimdir. İşe girdikten sonra bu kez... Ee, bölgedeki sendika birlikte savaştığımız sendika şube başkanı Hı -hı. E, bu işe de girdi. Artık e, beni buradan atar. Şube başkanlığından beni eder. Hı -hı. Onun için ben bunun işini bitireyim. En iyisi bu fabrikadan demiş. Benim e, gitmesine neden olduğum genel müdürün yerine gelen yeni genel müdürle oturmuşlar. Bir protokol yapmışlardır. Ve ikinci kez benim kadrom lağvedilerek dışarı konulmuşumdur. Hı -hı. yani Böyle bir ...şeydir yani... ...biraz insanın içini bulandıran bir durumdur... ...sendikacılık açısından. Öyle bitmiştir. Bunu nasıl yazdığıma gelince... ...ben işte o dönemlerde... ...başlamıştım yani... ...bu 35 yaşlarıma falan rastlar yani... ...35, 34, 35, 36, 37... O ...döneme başlar... O zamanlar notlar almışım. Yani bir defterim var. Onun içinde notlar var. Hı hı. Ama düzenli böyle günlük, haftalık falan değil. kafam estikçe oturmuşum. Eğer bu günleri düşünecek, yazmış olsaydım çok daha güzel şeyler not etmek mümkün de ayrıntılar. Ama öyle değil. Onun artık ıı, sanatçı ıı, gücümle o ayrıntıları ekledim. Lan. Ama bu senin dediğin işte Torosların eteğinde hı hı. Sunturas çukuruna düşme hikayesini yazmışım. Yazmasam da işte. Dert değil. Çünkü ilk 10-15 sene hatırladıkça terlediğim evet, bir olaydı. Evet, Kesin Bunu yok olmuştuk anlıyorum, yani. Anlıyorum. Hem arkadaşımın ailesi hem benimki tümüyle. Ya, aman hiç aman. şansımız yoktu yani. Aman, aman. 50 metreden fazla tam bir uçurum. Orayı bilen bilir yani felaket bir yerdir. Arkadaş olacak şey değil ama şurada yanımda oturan arkadaş, sağımda oturan arkadaş hürelen oradan ayağını uzatıyor. Ya. Ben ona basmaya akıl edemiyorum. Halen düzelteceğim de kurtaracağım işte ben. Oraya takılmış kalmış. Kolay değil tabii. Şey, kolay değil e, telaşlar. kontak çalışmıyor. Kontak takıldı çalışmıyor. E, direksiyon da çalışmıyor bu sefer kontak açılmayınca. Abi ufak ufak gidiyor. Böyle bir e, şeydi o. Evet. Şimdi bunları bunlar bu önemli değil. Bu dediğim gibi bu hiç aklımdan çıkamıyor olay değil de öteki ayrıntıları bu sendika başkanlarıyla o tartışmalarımız falan var ya. Bu yaşayan sendikacılardır bunlar işte adı burada geçiyor Cevdet Selvi filan vardır bu işin içinde en çok Cevdet Selvi İsmail Topkar gibi eski bir yönüyle son derece hizmetler vermiş büyük hizmetler vermiş insanlardır. Ama her insanın zaafı oluyor her insanın zayıf tarafları oluyor onların da bu şey zayıf taraflarında güçlü taraflarında anlattım ben yani. Bundan alınanlar oldu filan olabilir. Yani ne yapayım ben? Benim görüşüm, benim bakışım, benim yaşadığım al, al, böyle bir şey Alınmak yani. serbest. Evet. <gülüyor> alınmak <gülüyor> serbest. Bunları not etmişim. Bir de sonradan pişman oldu bildiğim kadarıyla Mersin Şubesi'nden o yazışmaları arkada var kitapta biliyorsun hmm, şurada bir ölüm yazışmalar evet, var. var şunlar. Evet, şunlar. Evet, Bunlar bunları işte 2000'den sonra işte 2005 hmm. 6 7 yıllarında yazıldı bu kitap zaten 6 7 8 o aralar toparlandı bu kitap o zaman e, şubeye gittim Mersin'e kendisinden bu belgeleri istedim şube başkanının eksik olmasın orada gitti karıştırdı arkadaşları araştırdı filan bulduklarını getirdi verdi önemli şeyler onlarda yani böyle bir şey var mıymış acaba hepsi hayal ürünü mü oluyor yani, mu falan deditmeyecek şeyler evet, bunlar belgeleri orada duruyor onları yani. da aldık. Onlara da dayanarak e, bilgilerimi tazelemek, olaylara doğru vurgularını kaçırmamak mümkün oldu yani. İşte orada bir şey Mersin'de bir toplantı anlatıyorum. Sendikal toplantı bu olaylarla benim dışarı atılmamı protesto eden e, şeyden e, İstanbul'dan genel merkezden gelen e, büyük sendika. Onlara geneller diyorum ben burada e, dikkatinizi çektiyse. Genel başkan genel sekreter yerine geneller diye <gülüyor> vurgu yapıyorum. Ee, onu şey yaptım yani Onu beğendim o tutumumu ee, Ondan sonra Onlar da gelmişler Bunları Ayrıntılarını değilse de Olayı günlerini Yazmışım yani not etmişim Bugün Geldi şunlar, şunlar şunlar konuştu şuna değindi Gerisini ben e, Üretiyorum kafamda yani ...o akışın içinde zaten hatırlatıyor bana onların hepsini çok iyi hatırlatıyor. Dolayısıyla bir güçlük çekmedim yani. O defterden... ...bu dediğim tabii 77'den 2007'ye atla. Ne eder? 30 sene mi? Ya, ya. Hiç değilse 25 sene sonra bunları e, derleyip toparlamaya başladım yani. 30 sene sonra yayınlandı diyelim. 25-26 sene sonra... 36 sene sorun ne 25'i ya öyle değil mi 1977 77 87 97 107 30 sene sonra evet, bunlara 30 sene sonra döndüm yani o şeyler de öyle işte ateşle danslar Hı -hı. efendim e, 65 metredeler... bunların hepsi e, yazıldığından 30 sene önce yaşanmış olaylar Hı -hı. ama e, söylediğimiz gibi daha önce de söylediğimiz gibi bütün sorun e, bunları yazarken <gülüyor> yazınsal kaygıları Tabii ki tabii. bir tarafa itmeden ve Türkçe'ye aşık olarak yazmak gerekiyor. Ben bunu başka şekilde abi, anlamıyorum. Abi, ben Türkçe'yi en iyi kullanmak için gece falan uyanıp not alan bir, filan bir insanım yani. Yani ben seviyorum aşık konuşuyorum yani dilimi. Ya, Şimdiki bir aşkım belki. dilim yani. Abi, zaten mesele orada. Yani bu böyle. Değil mi oram? Evet. Şimdi ben bir şey tabii, söylemek istiyorum. 1948'li yıllarda sanırım yanlış hatırlamıyorsam, Sofia'da Sofya'da fabrikalar arası öykü yarışması, işçilerin yazdığı öyküler arası yarışmalar yapılıyor. Hmm. Türkiye'de hiç dikkat ilginizi çeken böyle bir araştırma yaptınız mı? Bilginiz var mı? Fabrikalar arası şiir, öykü ya da başka bir alanda bir sanatsal etkinlik oluşmuş mu? Evet. Sevgili Orhan, bu ıı, olduysa son yıllarda, olduysa ıı, son yıllarda olsa ondan da haberim olur. Yani yanılmıyorsam bu konuda ilk mücadele, şey ilk açılım, ilk ıı, hareket ıı, Tuncar Uçaroğlu'nun yaptığı ıı, şeydir. Yani bu bizim içinde bulunduğumuz ödüllendirme çalışmasıdır. Onun dışında ıı, işte kadınlara, kadınlara yazdırılan falan ama bunların ya bizi 2000 yılından sonra... Yani benim yok, söylediğim 80 öncesi dahil. Yok ben hatırlamıyorum yani. Evet. 80 öncesinden benzeri o sabah hani hiç, hiç şüphen olmasın görürdüm, duyardım yani. Çünkü son derece bir yarışma yani. değil de 80 öncesi sanat emeği dergisi çıkardı biliyorsunuz. Çok iyi biliyorum. Toplumcu evet. dergidir. Çok hoş bir dergi, bir edebiyat dergisi. Evet. O işçi öyküleri, işçi öyküleri yayınlanmak üzere yarışma açtı. Evet, ha, evet ve e, yani e, ilk ona gireni biz Yayın dergimizi yok. her ay yayınlayacağız Büzel. dediler ve yayında bende o, var o dergi. böyle şeyler e, yani derginin şeyiyle. Bu, evet. E, evet çalışmasıyla olan bir şey bu sanatemiz. Yani okunu da yokluz yani evet yani vardır belki dediğim gibi bizim dikkatimizden kaçan ama epeyce yoksulluğumuz vardır. Sevgili dinleyicilerimiz e, şimdi yazarımızın e, bir öyküsünden bir bölümü. Ee, sanatçı arkadaşımız Ser Fıraz Anık okuyacak. 65 metrede. Makine mühendisi Kartal Bey, işletmenin sınırları içinde bulunan lojmanında uykusunu bölen siren sesiyle açtı gözlerini. Kararsızlığı, siren sesine az bir gecikmeyle katılan telefon sesiyle son buldu. Temkinli, ağır çekim devinimlerle doğruldu yatakta. Sokak lambalarından her gece odaya çağrısız dolan loş aydınlık, yerini kör bir karanlığa bırakmıştı. Almacı bulmakta zorlandı. Kulağına götürdüğünde gözde elemanın teknisyen Ömer Bey, elektrikler kesildi. Elektrikçi arkadaşlarla görüştük. Jenatörlerde bir arıza varmış. Devreye girememişler. Bilmek istersiniz diye aradım diyordu. Sık yaşadığı bir durum olmasına karşın duraksadı Kartal Bey. Sağlıklı karar verecek kadar uyanık olmadığını düşündü. Gitmesi, durumu yerinde görmesi gerektiğine karar verdi. Geliyorum, arabayı gönder diyerek telefonu kapattı. Karısını yataktan kalkmadan ne var yine, ne olmuş, aman sıkı giyin, yine hasta olursun diye sızlanmasını, elektrik kesilmesi ne olacak diye yarım yanıtladı. Ülke sanayinin yakasını bırakmayan enerji darboğazı hem üretimi aksatıyor hem de neden olduğu arızalar, işçilere hesapta olmayan fazla çalışmalar dayatıyordu. Rojmanlarda oturan kilit personel de en az işçiler kadar bu durumdan yakınmaktaydı. Gece yarıları sıcak yataklarından palas pandras kaldırılarak birkaç saat önce yorgun terk ettikleri, ölümüne devingen, ölümüne gürültücü makine semtlerine geri dönmeyi kim isterdi ki? Bu lojmanlarda oturmak her an göreve hazır olmanın dışında bir anlam taşımıyordu. Mühendis Kartal Bey bu gece seferlerinden fazlaca yıprandığını düşündü. Fabrika müdürlüğüne kaşıkla veriyorlar, sapıyla gözüne çıkarıyorlar diye söylenmekten kendini alamadı. Tüm bol bitenlerden habersiz uyuyan 10 yaşındaki oğlunu, kendisiyle birlikte uyanan ve gece gitmelerine bir türlü alışamayan karısının sıcaklığını arkasında bırakarak evinden ayrıldı. Güz gecelerinin serinliğinde gökyüzü pırıl pırıldı. Sıkı giyinmesi için kendisini uyaran eşinin dudaklarında bir gülümsemeyle andı. 10 adım ileride bekleyen arabaya doğru yürürken, karşılaşabileceği sorunları kestirememenin sıkıntısını yaşıyordu. Kartal Bey, serin havanın uyarıcılığında uykunun mahmurluğundan sıyrılıp, Kafası durulunca içinde büyümekte olan korkunun 65 metre yükseklikteki Piril Kulesi'nde çıkabilecek bir arızadan kaynaklandığının ayırdına vardı. Bir yıl kadar önce kendisinin yara almadan kurtulduğu iş kazası vardı aklında. Geçen süre içinde yaralanan ustalarının işlerine dönmesine karşın onun suçluluk duygusundan tam kurtulduğu söylenemezdi. Kafasına üşüşen düşünceler henüz kabuklanmakta olan yaraların solgun acılarıyla doluydu. İçindeki sıkıntıyı boşaltmak istercesine üst üste esnedi. Gelinde kime güvenebileceğini, kimden korkması gerektiğini çok iyi biliyordu ama o günü düşündüğünde bedeninin aniden ısındığını, sıcak terinin derisini gözeneklerinden dışarı aktığını duyumsardı. Yine öyle oldu. Sevgili dinleyicilerimiz bir programımızın daha sonuna geldik. Bu programımızın konuğu Sayın Celal İlhan'dı, yazarımız Celal İlhan'dı ve eski sendikacımız. Orhan Kazbek'te, Sayın Orhan Kazbek'te sorularıyla bize destek oldu. Orhan Bey ve Celal Bey çok teşekkür ediyorum katılımınız için. Evet, biz teşekkür ederiz. Teşekkür ediyorum. E, Sesimizi duyurma olanağı bulduk. Bu bize çok fazla tanınan bir olanak değildir. Sağ olun, var olun. Ben teşekkür ederim. Sevgili dinleyicilerimiz haftaya aynı gün ve saatte buluşmak üzere. Hoşçakalın. Sanat ve Sanatçılar Hazırlayan ve sunan Ülkü Ayvaz